kaza namazlarını gece kıldığımız vakit teheccüd namazı yapmış olur muyuz demiş. Hayır. Hayır. Yani teheccüd namazı nedir? Efendim teheccüd namazı yatacaksınız. Biraz uyuyunca kalkacaksınız. 2-4-6 ne kadar kılabilirseniz teheccüd adı kılacak bir namazdır. Yani nafile olarak değil mi? Yani Tabii. şimdi uyuyup uyanıp kaza kılsa olmaz gene. Olmaz. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bir Müslüman saat 11'de 23'te yattı. Yatarken de saatini kurdu. Dedi ki ben sıfır iki'de kalkayım. Biraz doyurundu. Namazımı sıfır iki'de kılarım dedi. Hakikaten kalktı sıfır kıldı. Tercüd kılmış olur mu? Yani yaslı namazı kılmıyor. Olmaz. Olmaz. Ne kıldı? Tercüd olur ya şey kıldı. Kaza, ya, vakit almadım. namazını kıldı. Efendim kalkmışken bir de işte bir günlük kaza namazı kılayım dedi. Kıldı. Tercüd kılmış olur mu? Hayır. Ya ben madem gece kalktım iki rekatta bir nafil kılayım tercih olarak derse tercih namazı kılmış olur. Evet. Yani onun niyeti niye, şey ayrı geçmek. olacak. Müstakil e, tabii, başka bir niyet. Tabii. Evet.